Allah'a adanmış gençlikler Ebu Hanzala Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam onun nebisine, pak âline, ashabına ve etbaanın üzerine olsun. İnsana hayat veren Allah'ın subhanehu ve Teala, insan üzerinde nimetleri sayılamayacak kadar çoktur. Bunların başında da iman nimeti gelir. Ve her nimet gibi Allah subhanehu ve Teala bu nimetinde şükrünü istiyor. İman, O'nunla amel, insanları O'na davet ve O'nun için mücadele etmek suretiyle şükre eda edilecek nimetlerdendir. İman nimetinin şükrü için en uygun dönem gençlik dönemidir. Bu büyük nimetin şükrü için mezkur unsurlar gençlik döneminde hakkıyla yerine getirilebilir. İhtiyaç duyulan canlılık, hareket kabiliyeti, heyecan bu dönemin başlıca özelliklerindendir. Allah Subhanehu ve Teala gençlik döneminin kuvvet dönemi olduğuna dikkat çekmiştir. Rahimlerde dilediğimizi, belli bir zamana kadar durduruyoruz. Sonra sizi çocuk olarak çıkarıyoruz. Sonra, en güçlü ve olgun çağınıza varmanız için bunu yapıyoruz. Sonra kiminiz ölür, kiminiz ömrün kötü dönemine, yaşlılığa döndürülür. Haç Suresi 5. Ayet Allah sizi önce bir zayıflıktan yaratan, sonra zayıflığın ardından kuvvet, gençlik. Sonra kuvvetin ardından zayıflık ve ihtiyarlık kılandır. Dilediğini aratır. O çok iyi bilendir, gücü yetendir. Rum Suresi 54. ayet. İmanın gerekleriyle amel ve İslam'a hizmet için gerekli olan kuvvetin gençlik döneminde olduğu ayetin nasıyla sabittir. İbn Mesud radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle rivayet eder. Kul, kıyamet gününde, beş şeyin hesabını vermeden, ayağa yerinden oynamaz. Ömrünü nerede harcadığı, gençliğini nerede eskittiği, malını nereden kazandığı, malını nerede harcadığı, bildikleriyle ne kadar amel ettiği, tirmizi. Hadiste zikredilen birinci ve ikinci maddeye dikkat edelim. Önce ömrün nasıl geçirildiği genel olarak soruluyor. Sonra ömrün içinden bir parça olan gençlik. Bu gençliğin, ömür nimeti içinde, insana verilmiş ayrıcalıklı bir nimet oluşundandır. İslam tarihi, bu hakikatin en yalın şahidi olmuştur. Ne zaman ümmet, fedakarlık ve hizmete ihtiyaç duysa, davayı gençler omuzlamış, Allah'ın subhanehu ve teâlâ, onlara bahşettiği gençlik ve kuvvetin hakkını vermişlerdir. Günümüz, düne oranla hizmet ve fedakarlığa daha fazla muhtaçtır. İnsanlık tarihi boyunca, İslam ve Müslümanlar, Bugün yaşadıkları türden sıkıntıları yaşamadılar. İslam'ın her yönden hedef olduğu, mukaddesatın ayaklar altına alınıp çiğnendiği daha şerli bir dönem yaşanmadı. Sıkıntılı dönemlerde bir şey yapmasa da bu din için ağlayanlar vardı. Bugün ağlayanı olmayan bir din ve ağlanacak haline gülen dindarlar var. İnsanlık İslam'a şirk, rasullerin hikmetine bid'at karıştırdığı her dönemde perişanlık yaşadı huzur ve emniyeti yitirdi. Adalet yerini zulme, sadakat yerini yalana terk etti. Müstekbirler, dinlerini değiştiren halkları mustazaflaştırdılar. Münkere karşı çıkmak için, ellerindeki din gücüne nankörlük eden zilletin ve zayıflığın her türlüsünü tattılar. Ve her diriliş, bu işe gönül vermiş gençlerin eliyle gerçekleşti. Her rasule, onlar havarilik ve asaplık ettiği gibi, her müceddit ve hareket adamına onlar yaren oldular. Hangi ümmet tarihe hayırlı bir şehadette bulunmuşsa, mutlaka orada Rabbine iman etmiş bir genç topluluğu bulunmuştur. Ümmetin içinde olduğu bu ölü hal, tekrar dirilmeyle son bulacaktır. Bu Allah'ın ve Resulünün mutlak vadidir. Garipler, Rableri tarafından desteklenenler, Tayifet-ül Mansur'a mutlaka olacak ve Rasullerinden miras aldıkları sancağı dalgalandıracaklardır. Buna en layık olup, seçkin konumları itibariyle müsait olanlar da gençlerimizdir. Esefle belirtmek istiyorum ki, Rabbimin rahmet ettikleri müstesna, gençler bu bilinçten uzaktırlar. Ümmetin dirilişi onlardan bekleniyorken, onların isimleri sorun kelimesiyle özdeşleşmiştir. Ailede, eğitim kurumlarında, çalışma hayatında, İslami harekette, genç denildiğinde sorunların ardı sıra sayılması, Âdetten olmuştur. Birbiriyle didişen, ergenlik bunalımını atlatamayan, ne istediğini bilmeyen, anlaşılmadığını iddia eden ve hiçbir yerde dikiş tutturamayan gençler. Sürekli başında beklenmesi gereken, kendi haline bırakılınca hiçbir noktada irade gösteremeyen gençler. Oysa ne Allah subhanehu ve Teala gençliği bu sayılanlar için bahsetmiş, ne de ümmetin duymak istediği bunlardır. Bu yazı gençler için yazılmıştır. Hem geçmişte yaşamış olan akranlarını onlara hatırlatmak, hem de o gençlerin nelere dikkat ederek o seviyeye ulaştıklarını anlamak için. Rabbimden temennim, gençlere anlayış, kalemime kuvvet vermesidir. Genç kardeşim bilsin ki, onun ihyası, ümmetin ihyasıdır. Bu hep böyle ola geldi, bundan sonra da böyle olacaktır. Okuyacağınız her örnek şahsiyet, olağanüstü varlık değil, bizim gibi insandır gençliğin tüm memfi özellikleriyle malüldür. Lakin Rab'lerine olan tevekkülleri ve menhece bağlılıklarıyla, gençliğin olumsuz yönlerini terbiye etmiş, hatta hayra çevirmişlerdir. İçlerinden her biri, gençliğin hırçınlık ve delikanlılığını, davada atılganlık ve fedakarlığa, merakını ilme, güç ve kuvvetini hizmete çevirmişlerdir. Bugünün gençliğinin, dünün gençliğinden bu anlamda hiçbir farkı yoktur. Onların cehd ve gayretlerini misliyle mükafatlandıran Allah subhanehu ve Teala bugünün gençlerine de lütufta bulunacaktır. Yeter ki ona subhanehu ve Teala dayanıp izlenmesi gereken menhece izlesinler. Küfrün karşısında ümmet gibi duran gençler. Sonra da iki gruptan asabı keyfe hasımlarından hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edeceğini görelim diye onlara uyandırdık. Biz sana onların başından geçenleri gerçek olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar, Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetini arttırdık. Kehf Suresi 13 ve 14. Ayetler İsa'nın aleyhisselam getirdiği tevhid unutulmuş, insanlar şirk bataklığına saplanmıştı. Bu dönemde ayağa kalkıp, insanları hakkı haykıranlar, Rablerine iman etmiş bir grup gençten başkası değildi. Bu gençler, her nesle örnek olacak bir mücadele verdiklerinden, kıssaları Kur'an'a konu oldu. Bu ne büyük şereftir ki, Allah subhanehu ve Teala her neslin kalbini sabit kılmak için, bu gençleri en şerefli kitaba konu etmiştir. Peygamberlerin haberlerinden, senin kalbini tatmin ve teskin edeceğimiz her haberi sana anlatıyoruz. Bunda, sana gerçeğin bilgisi, mü'minlere de bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir.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 Adına sure inen bir kıssa daha ve bu kıssanın yaşanmasına sebep olan genç bir çocuk. alemlerin Rabbi olan Allah'ın subhanehu ve Teala birliğini göstermek için çekinmeden hayatını ortaya koyan bir genç. Defaten ölümden dönmesine rağmen yılmayan ve davasında sebat eden tek başına bir ümmet. Yakılmak pahasına, imanından dönmeyen, ve adları Kur'an'da zikredilen bir topluluğun hidayetine vesile olmuş bir yiğit. Sizden öncekiler arasında bir kral vardı. Onun bir de sihirbazı vardı. Sihirbaz yaşlanınca krala, ''Ben artık yaşlandım. Bana bir genç bir çocuk gönder ve sihir yapmayı öğreteyim.'' dedi. Kral da öğretmesi için ona bir genç gönderdi. Gencin geçtiği yolda bir rahip yaşıyordu. Bir gün rahibe uğrayıp onu dinledi. Konuşması hoşuna gitti. Artık sihirbaza gittikçe rahibe uğruyor, yanında bir müddet oturup onu dinliyordu. Bir gün sihirbaz genci yanına gelince dövdü. Genç de durumu rahibe şikayet etti. Rahip ona, eğer sihirbazdan korkarsan, ailen beni oyaladı de. Ailenden korkacak olursan, beni sihirbaz oyaladı de diye tembihte bulundu. O bu halde devam ederken insanlara mani olmuş bulunan büyük bir canavara rastladı. Kendi kendine ''Bugün bileceğim sihirbaz mı üstün, rahip mi üstün?'' diye mırıldandı. Bir taş aldı ve ''Allah'ım eğer rahibin işi sana sihirbazın işinden daha sevimliyse şu hayvanı öldür ve insanlar geçsinler.'' diye taşı fırlattı ve hayvanı öldürdü. İnsanlar yollarına devam ettiler. Genç rahibe gelip durumu anlattı. Rahip ona ''Evet bugün sen benden üstünsün. Görüyorum ki yüce bir mertebedesin. Sen imtihan geçireceksin.'' İmtihana maruz kalınca, sakın benden haber verme, dedi. Çocuk, anadan doğma körleri ve alacı hastalığına yakalananları tedavi eder, insanları başkaca hastalıklardan da kurtarırdı. Onu kralın gözleri kör olan arkadaşı işitti. Birçok hediyeler alarak yanına geldi ve, eğer beni tedavi edersen, şunların hepsi senindir, dedi. O da, ben kimseyi tedavi etmem, tedavi eden Allah'tır. Eğer Allah'a iman edersen, ''Sana şifa vermesi için dua edeceğim. O da şifa verecek.'' dedi. Adam derhal iman etti. Allah da ona şifa verdi. Adam bundan sonra kralın yanına geldi. Eskiden olduğu gibi yine yanına oturdu. Kral, ''Gözünü sana kimi iade etti?'' diye sordu. ''Rabbim.'' dedi. Kral, ''Senin benden başka bir Rabbim mi var?'' dedi adam. ''Benim de senin de Rabbimiz Allah'tır.'' cevabını verdi. Kral, onu yakalatıp işkence ettirdi. O da gencin yerini gösterdi. Genç de oraya getirildi. Kral ona, Ey genç! Senin sihrin körlerin gözünü açacak, alacı hastalığını tedavi edecek bir dereceye ulaşmış. Neler neler yapıyormuşun?" dedi. Genç, ben kimseyi tedavi etmiyorum. Şifayı veren Allah'tır, dedi. Kral, onu da alıp işkence etmeye başladı. O kadar ki, o da rahibin yerini haber verdi. Bunun üzerine rahip getirildi. Ona, Dininden dön denildi. O buna direndi. Hemen bir testere getirildi. Başının ortasına konuldu. Ortadan ikiye bölündü ve iki parçası yere düştü. Sonra genç getirildi. Ona da dininden dön denildi. O da imtina etti. Kral onu da adamlarından bazılarına teslim etti. Onu falan dağa götürün, tepesine kadar çıkarın, ''Zirveye ulaştığınız zaman tekrar dininden dönmesini talep edin. Dönersene ne âlâ? Aksi takdirde dağdan aşağı atın.'' dedi. Gittiler onu dağa çıkardılar. Genç, ''Allah'ım bunlara karşı dilediğin şekilde bana yardım et.'' dedi. Bunun üzerine dağ onları salladı ve hepsi de düştüler. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral, ''Arkadaşlarıma ne oldu?'' dedi. ''Allah onlara karşı bana yardım etti.'' cevabını verdi. Kral, onu adamlarından bazılarına teslim etti ve ''Bunu bir gemiye götürün. Denizin ortasına kadar gidin. Dininden dönerse ne âlâ. Değilse onu denize atın.'' dedi. Söylendiği şekilde adamları onu götürdü. Genç, orada, ''Allah'ım, dilediğin şekilde bunlara karşı bana yardım et.'' diye dua etti. Derhal gemileri alabora olarak boğuldular. Genç, yine yürüyerek hükümdara geldi. Kral, Arkadaşlarıma ne oldu? diye sordu. Genç, Allah onlara karşı bana yardım etti, dedi. Sonra krala, Benim emrettiğimi yapmadıkça, sen beni öldüremeyeceksin, dedi. Kral, O nedir? diye sordu. Genç, İnsanları geniş bir düzlükte toplarsın. Beni bir kütüğe asarsın, sadağımdan bir ok alırsın. Sonra oku, yayın ortasına yerleştirir, ve gencin Rabbinin adıyla dersin. Sonra oku bana atarsın. İşte eğer bunu yaparsan beni öldürürsün, dedi. Hükümdar hemen halkı bir düzlükte topladı. Genci bir kütüğe astı. Sadağından bir ok aldı, oku yayının ortasına yerleştirdi. Sonra, gencin Rabbinin adıyla, dedi ve oku fırlattı. Ok, gencin şakağına isabet etti. Genç, elini şakağına okun isabet ettiği yere koydu ve Allah'ın rahmetine kavuşup öldü. Halk, gencin Rabbine iman ettik dediler. Halk bu sözü üç kere tekrar etti. Sonra adamları krala, ne emredersiniz? Vallahi korktuğunuz başınıza geldi. Halk, gencin Rabbine iman etti denildi. Kral hemen yolların başlarına hendekler kazılmasını emretti. Derhal hendekler kazıldı. İçlerinde ateşler yakıldı. Kral, kim dininden dönmezse, onu bunlara atın diye emir verdi. Yahut hükümdara, sen at diye emir verildi. İstenen derhal yerine getirildi. Bir ara, beraberinde çocuğu olan bir kadın getirildi. Kadın oraya düşmekten çekinmişti. Çocuğu, anneciğim sabret, zira sen hak üzeresin dedi. Müslim her genç kardeşimizin kendi hayatına dönüp bakması lazımdır. Şirkin her yönden insanları kuşattığı, zulmün ve tuğyanın insanları, özellikle İslam ehlini ezip geçtiği şu günlerde, gençlerimiz neyle meşguldür? Onun yaşında, belki çocuk yaşlarda gençler hayatlarını ortaya koydular. Güzel bir mücadele, şerefli bir ölüm, imanlarının ve mücadelelerin, Allah'ın subhanehu ve Teala rızasına nail olduğuna dair, Kur'ani şehadet. İşte böyle. Sen neredesin genç kardeşim? Adını sorunla özdeleştirip insanları bunaltmakta, bir nesli ihya edip onlarca nesle örnek olmakta senin elindedir. Senin kendini nerede gördüğün ve ne yapmaya karar verdiğindir mesele. Tarih onları örnek alıp onlar gibi yaşayanları hiç unutmadı. Belki haklarında Kur'an'ın ayeti inmedi. Ancak adil olan Rabbi Zülcelal, onların adını muhafaza ettiği gibi, onların adını örnek alanları da aynı şekilde muhafaza etti. Bu ümmet, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafında kenetlenen mus'apları, Bilal, Ammar, Ali ve Zübeyirleri radiyallahu anhum unutmadı. Onları hayırla takip eden ve hakkın açığa çıkması için gençliklerini ortaya koyan Hüseyin bin Alileri, Ömer bin Abdülaziz ve Selahaddin Eyyubi'leri de unutmadı. Dava kahramanı gençler. Gençlik dönemi kanın dikine aktığı, gözlerin pek olduğu bir dönemdir. Gençlik heyecanı ve kuvvetini ifade etmek için deli cesareti tabiri kullanılır. Ali radıyallahu an 9 yaşında İslam'la şereflendi. 9-19 yaş arası Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en mahrem işlerini görmüştü. Öyle ki, Mekke'ye gelenleri karşılıyor, gizli bir şekilde Allah subhanehu ve Teala Rasûlüne sallallahu aleyhi ve sellem ulaştırıyordu. Daha yirmili yaşlarında tek başına ümmet olmayı hak edecek işler yapmıştı. Müşrikler, Allah Rasûlünü sallallahu aleyhi ve sellem öldürmeye karar vermiş, hazırlıklarını tamamlıyordu. Allah, Rasûlüne sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'den hicret etmesini emretmişti. Müşrikler, darun nedvede toplanmıştı. Şeytan, necdi bir yaşlı suretinde toplantılarına katılmıştı. Şu karara vardılar. Her kabileden bir genç seçilecek. Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem hep beraber öldürecekler. Böylece ondan sallallahu aleyhi ve sellem kurtulmuş olacaklar. Akrabaları intikamda alamayacaktı. Diğer kabilelerden de birer suikastçı olacağı için her kabileyle kan davası güdemezlerdi. Geriye, diyete razı olmak seçeneği kalıyordu. Cibril aleyhisselam, bu toplantıyı Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem haber verip onu uyarmıştı. Bu gece kendi yatağında uyuma ve yola çık talimatını almıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh, yerimde uyu, sana zarar veremezler demiş ve ayrılmıştı. Ali radıyallahu an kapıda suikast için bekleyen bir grubun varlığında bu emri kabul etmiş, tereddütsüz onun sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzanmıştı. Öldürülmese dahi, sonu tarifsiz işkencelerle sonuçlanacak bir itaattı onunkisi. Bir başkası Mus'ab bin Umeyr radıyallahu an Mekke'nin en zengin ve yakışıklı genci, İslam'la tanıştığında henüz 15 yaşında bile değildi. Türlü işkenceler gördü elindeki tüm dünyalıkları kaybetti. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem emriyle, Habeşistan'a hicret eden kafileye katıldı. Bu teslimiyeti ve fedakarlığı, ona İslam'ın en zorlu ve şerefli görevlerinden birini nasip etti. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem elçisi olarak, Medine'ye hicret etti. Tek başına, henüz 18 yaşında. İslam'ın Medine'sinin temellerini attı. Gittiği yer hiç bilmediği, Sonucun belli olmadığı bir şehirdi. İlk etapta hoş karşılanmamış, kabile reisleri onun gelişinden rahatsız olmuştu. Ancak göreve bağlılığı, işinin hakkını vermesi ve sebatıyla gönülleri fethetmişti. Bugün bu yaşlarda olan hiçbir gencin yaratılış, yetenek, istek ve heves bakımından onlardan farkı yoktur. Hakikat gençlerin durduğu noktadır. Ali, Mus'ab ve diğerleri. Kendilerine ait bir hayatları yoktur. Onların hayatı, İslami davanın bizzat kendisidir. Vücudun sadık azalarıdırlar. Baş nereye çekse, o yöne hareket eden uzuv olmuşlar ve henüz yirmili yaşlarına dahi ulaşmadan tarih yazmışlardır. Gençlerimizin en büyük şikayeti, kendilerine güvenilmiyor oluşu, görev verilmeden beklenti içerisine girildiğidir. Ancak gençlerin şu noktada kendilerini sorgulaması elzemdir. Mus'ab ve Ali anh, gibi duruş sergiledik mi? Hayatın hiçbir alanında göze batmayan, ancak hizmet ve fedakârlık esnasında öne çıkan insanlardan olabildik mi? Bize bakan yöneticilerimizin gözlerini doldurabildik mi? En tehlikeli ve sonucu belirsiz görevlerde, evet diyebilecek bir izlenim bıraktık mı? Bir günlük yaşantımıza bakmak, bu sorulara doğru cevap verebilmemiz için yeterlidir. Ve bilmeliyiz ki, her insan duruşu ve bıraktığı izlenimle müminlerin kalbinde yer eder. Görev ve ciddiyet, Adanmışlığın getirisidir. Bunun için kayıtlıktan uzak, edebiyle göz dolduran, yaptıklarıyla yapabileceği işlere teminat veren gençlere ihtiyaç vardır. İslam, sadece bir nesilden aliler, musaplar çıkarmak için değil, her nesli ihya için vardır. Derdiyle değerlenen gençler Abdurrahman bin Avf radiyallahu anlatıyor. Bedir gününde safta duruyordum, sağıma ve soluma baktım. Ensardan, yaşa küçük iki gencin arasında olduğumu gördüm. Ben onlardan daha güçlü iki adamın arasında durmayı temenni ediyordum. Biri bana sessizce, ''Ey amca, Ebu Cehil'i tanıyor musun?'' dedi. Ben, ''Evet tanıyorum. Senin Ebu Cehil'le ne işin var?'' diye sordum. Duydum ki, Allah Resulüne sövüp eziyet ediyormuş. Allah'a söz verdim, ''Ya onu öldüreceğim, ya da ben öleceğim.'' Sonra diğer yanımdaki gizlice aynı şeyi sordu. Vallahi onlar gibi iki adamın arasında bulunmak beni sevindirmişti. Onlara Ebu Cehli göstermemle ona saldırmaları ve onu kılıç darbeleriyle öldürmeleri bir oldu. İki kartal gibi saldırıp onu öldürdüler. Buhari, Müslim Urve radiyallahu An şöyle nakletti. Zübeyir bin Avvam, sekiz yaşında Müslüman oldu. Şeytan, Resulullah'ın Mekke'nin üst tarafında alıkonduğunu yaymıştı. Zübeyir bunu duyunca kılıcını alıp oraya koştu. O sırada 12 yaşındaydı. Onu o halde görenler şaşırıyor. Çocuğun kılıcı var diyorlardı. Ta ki Resulullah'a ulaştı. Allah Resulü ona durumunu sordu. Kılıcımla seni koyana vurmaya geldim dedi. Allah Resulü ona ve kılıcına dua etti. Siyer alem nubela Henüz genç yaşında bu dertlerle dertlenen gençler, Bulu'dan sonra her nebinin havarisi vardır. Benim havarimde Zübeyir'dir, övgüsüne layık görüldüler. İnsanı değerli kılan dert ettiği şeyler ve hedefleridir. Gençliğini Allah'a Subhanahu ve Teala adayıp ahiret gençliğine talip olan her birimizin şu soruyu sorması şarttır. Benim derdim nedir? Uykularımı kaçıran, tüm benliğime meşgul eden derdim nedir? Bu soruya vereceğimiz cevap hayrın başlangıcı olabilir. İnsanlar dert ettikleri şeylerle hayatlarına değer katarlar. Yoksa derdimiz güzel bir bilgisayar, iyi bir telefon, bir elbise takımı ya da mevsime uygun ayakkabı mı? Allah'ın subhanehu ve teâlâ bahşettiği kuvvet ve heyecanı bu süfli duygularla öldürmeye, değersizleştirmeye değer mi? Her yerde Allah resulüne, sallallahu aleyhi ve sellem hakaret ediliyor, ondan kalan ne varsa dalga geçiliyor, ona ait tüm değerler aşağılanıyor. Senin kinin kime? Düşmanlığın hangi yönde? Kalbin kimlere buğuzla dolu? Aynı safları paylaştığın, aynı menbadan beslendiğin kardeşlerine mi? O bana şunu dedi, falan şöyle baktı, diğeri bana şaka yaptı, bir öbürü hastaydım ziyaret etmedi, selam vermiştim, selamımı almadı. Dertlerin bunlarsa vay haline. Gençlik ellerinden gitmeden, derdini Rabbini razı edecek duruma getir. Unutma, insanın amelleri dert ettiklerine paraleldir. Değersiz şeyleri dert edinenler, değersiz bir ömür yaşar. Değersiz işlerde harcanır, değersiz bir ölümle ölür. Allah subhanehu ve Teala katında değersizlerle haşrolunurlar. Allah'ı subhanehu ve Teala onun rızasını, davasını dert edinenler değerlenir, değerli bir yaşamla şereflenir. Değerli bir ölümle Rablerine kavuşur. Nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olurlar. Ne güzel refiktir onlar. Alim ve müctehit gençler. İbne Abbas radıyallahu an ümmetin mürekkebi, alimi, Kur'an'ın tercümanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde henüz buluğ çağındaydı. Sahabeler sorularını ona soruyor, ihtilaf ettikleri meselelerde son sözü söylemesi için ona başvuruyorlardı. Birçoğu Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında 20 yıl kalmış, yaşlanmıştı. Ancak fetvayı bu henüz yirmisine ulaşmamış gençten talep ederlerdi. Kur'an tefsirinde en önemli rivayetlerin başında yine bu ismi görürüz. Muaz bin Cebel radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz kıyamet günü alimlerin önünde olacaktır demiştir. Haki İbnüz Sa'd Abdullah bin Mesud radıyallahu an Muaz tek başına bir ümmetti demiştir. Muaz vefat ettiğinde 33 yaşındaydı ve Ömer radıyallahu an döneminde vefat etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde 20'li yaşlarda olan bu genç için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı 4 kişiden okuyun. Abdullah bin Mesud, Salim, Ubey bin Kâb ve Muaz bin Cebel demiştir. Buhari, Müslim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için, Ümmetimin helal ve haramını en iyi bilen Muaz'dır diyerek onun ilmine şahitlik etmiştir. Ve şu sözler henüz 20'li yaşlarında bir alim için Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem dudaklarından dökülüyordu. Vallahi ben seni seviyorum ey Muaz. Her namazdan sonra şu sözleri söylemeyi bırakma. Allah'ım, seni zikretmem, şükretmem ve en güzel şekilde ibadet etmem için bana yardım et. Ebu Dawud Nesayi, Zeyt bin Sabit radıyallahu an İslam tarihinin en önemli vazifesi ona verildiğinde henüz genç bir delikanlıydı. Ebu Bekir radıyallahu anh, döneminde an döneminde Kur'an toplama işinde mesul tutulmuştu. Ebu Bekir radıyallahu an ona, sen genç ve akıllı bir adamsın. Allah resulüne vahi katipliği yaptın. Kur'an ayetlerini bir araya topla demişti. Buhari. Osman radıyallahu an Kur'an'ı tek elde toplayıp çoğaltmak isteyince bu iş yine bu gence verilmişti. Buhari. O vefat ettiği gün İbn Abbas radıyallahu an şöyle diyordu. İşte ilmin gidişi böyle olur. Bugün çok ilim defnedildi. Abdullah İbn Ömer ve Enes bin Malik radıyallahu anhum henüz 10 yaşlarında Allah Resûlü'nün sallallahu aleyhi ve sellem meclislerinde bulunmuşlardı. O vefat ettiğinde Henüz yirmisinde olan bu gençler hadis rivayet ediyor, insanlara fetva veriyorlardı. Gençliğin merakını ilme yönlendirmiş ve böylece onlar bu mertebelere ulaşmışlardı. Bu onlara özel bir durum değildi. Gençliğinde boş işlerden yüz çevirip ilme yönelenler her çağda aynı zirveye ulaşmışlardı. İmam Şafii Rahimehullah, insanlara fetva verip onların meselelerine işteat ettiğinde yirmisine ulaşmamıştı. Risale mukaddimesi. Ahmet Şakir. İmam Buhari rahmehullah, tarihin en önemli kitabını yazdığında 18 yaşındaydı. Tarihül Kebir. Ahmet bin Hanbel rahimehullah çocuk yaşta Ebubekir bin Ayyas'ın hadis meclislerine gidiyordu. Evden o kadar erken çıkıyordu ki annesi insanlar çıkmadan olmaz deyip onu engelliyordu. Her dönem ve her zaman için geçerli hakikatlerdir bunlar. Gençler meraklarını dine harcayabilecekleri gibi, batıl, boş şeyleri de harcayabilirler. Her genç merakını yönlendirdiği nispette değer kazanacaktır. Genç kardeşim, daha verilecek çok örnek var. Ancak bilmeni isterim ki, bizim tarihimizde kafirlerin tarihi aynı şeyleri söylemiyor. Onlar gençliği uyuşturucu madde, şehvet, dünyaya düşkünlük, hırçınlık, ve benzerleriyle yan yana getirirler. Gençlerin tedavisi amacıyla psikiyatri adıyla tıp alanı açıp ergenlik danışmanlarını yetiştirirler. Bizim tarihimizse bunları kabul etmez. Onların gençlerde olumsuz dediği ne varsa tarih onunla başarıya ulaşmış gençlerin kıssalarıyla doludur. Ne zaman fedakarlık, adanmışlık, hizmete ihtiyaç duyulmuşsa gençler en önde yer almıştır. Resuller havari ve asabını, mücedditler yarenlerini hep onlardan seçmiştir. Bu örnekleri gözünün önüne koymalı ve düşünmelisin. Ben neredeyim? İslam tarihinin anlattığı yerde mi, yoksa günümüzün felaket tellallarının anlattıkları yerde mi? İslam tarihini ihya eden gençlerdeki tüm özellikler sende de mevcuttur. Heyecan, güç, cesaret, merak ve atılganlık. Mühim olan bunları nerede kullandığın, ve neyi dert edindiğindir. Sen de merakını hayır ve ilimde kullanıp, Bir İbni Abbas radiyallahu an olabilirsin. Ya da merakını dediler, denildi, kilükal dedikodu, Çağın Hümeze ve Lümeze erbabının haberlerine yönlendirebilirsin. Tercih ve tercine uygun amel sana kalmıştır. Ya da Ali ve Musa radiyallahu anhuma gibi, Gençliğin atılganlığını hayra kullanabilir. Uşağı onların modeli olabilirsin. Veya atılganlığını anlayıp anlamadığın her meseleye dalarak gösterebilir. Bu gayede hezimete uğrayabilir, hayata dair şevkini kırabilirsin. Sen de Zübeyr radıyallahu an gibi dinini dert edinerek onun için hazırlık yapıp yola koyulabilirsin ya da sokak kavgaları, ağız dalaşlarıyla gençliğini geçirebilirsin. Usame bin Zeyd radıyallahu an gibi 18'inde içinde Ebubekirler, Ömerler, Halid bin Velidler Aliler olan bir orduya kumandanlık da yapabilirsin. Mahalle takımına kaptanlık veya çete de yönetebilirsin. Tercih senin. Hayallerin, dertlerin olmak istediğin nedir? Bil ki bu gençliği Allah'a Subhanahu ve Teala adayıp, onu ebedi gençliğe çevirmekte, onu dünyası ve ahireti hüsranla neticelenen bir hayat eylemekte senin elindedir. Bunlar, her isteyenin azim ve tevekkülle elde edebileceği örneklerdir. Sen bu örnekleri tefekkür et. Bir sonraki yazıda, nelere dikkat edilirse gençlik Allah'a adanır konusunu işleyelim. Rabbim bizleri gençliğin heyecan, güç, cesaret, atılganlık ve hırçınlığını onun rızasına yönlendiren yiğitlerden eylesin. Selam ve dua ile. Bu yazı Tevhid dergisinin 5. sayısında yayınlanmıştır.